Bismillahirrahmanirrahim. Bu başkanın konuda inşâAllah olsa namazdaki seviş secdesi, yanılma, dağıtımlık secdesi namazda. Bu herkesten başına gelen bir olay bu. Namazda yanılmak, dağıtımlık yapmak, hata yapmak başına gelen bir şeydir. Bu sevgi nedir? Buna bir kefarettir bu. Yanılmaya, hataya bir kefarettir bu. Çünkü namazı insanın tabi... ...dağılıklı olmaması gerekiyor. Ama insan olabiliyor. Tekin başına gelir bu. Nasıl ki orijin kefareti vardır... ...buna kefareti var. Ne zaman gerekir? sevi secde namazı, hangi hatta gerekir? Bunun genel kuralı şu bir farzın tehirinde, ertelenmesinde namazın bir farzı eğer yerinde yapılmazsa ertelense örnek veren buna mesela kıyam Evet durmak farzdır. Önce de bunu yapması gerekiyor. Bir kimse tekbir aldı, hemen rüküya gitti. altına geldi. Doğrulur, kıyamla ayarında durur, katma yapar. Fakat ne oldu şimdi orada? Ertelenme oldu. Yani önce kıyam yapmak gerekiyordu, kıraat gerekiyordu önce. Rüküya getkici olarak, burada bu erteleme oldu. Demek ki farzın tehrinde, ertelemesinde... Terkinde olmaz. Eğer bir insan namazın bir farzını terk ederse o namazın iadeşi gerekiyor. Tehrik kapası gerekiyor namazın gerekiyor. Ama namazın farzında tehrik ertelenmesine ise yeterli olur. Işte. Bir de vacibin tehrik tehlinde. Vacibin. Yani bir görse namazın bir vacibine terk etse yapma onu yapması onu eğer bu genel olmak ile olursa buna yetiyor, sevinç yetiyor, sevinç Eğer bir insan bilerek kasten halini ederse buna seviş gerekmiyor. gün olduğu için bunu öde karşılanmıyor buna bu. Neye benziyor bu? Yemini, kastin yapılan yemine benziyor. Müteammiden. Mesela bir insan hapareyle yemin ederse bu olabilir böylece. Ama bir insan bile bile kişi gerçeği bildiği halde yalan yeri yemin ederse kefat gerekmiyor buna da. Ne gibi? Mesela borcu vardı bir Vermemiş borcunu. Ben sana verdim diyor. Yani Vermedin, yemedi, verdim diye. Ama borcunu vermediğini biliyor anında kendisi böyle. Bili yemini diyor. Bu tür yemini kefaret karşılamıyor. Büyük yemin, yani yemin e gamuş diniyor buna. Bunun gibi bir kimse namazda, namazın bir vacibini kastiden terk ederse o namazı gerekiyor. Bu ola çok oluyor namazda. Nedir bu? tadir erkan var namazda. Tadil erkan. Erkan erkan Rükkün çoğulu. namaz rükünleri vardır. Yani Namada farzlar eden rükun denir. Çoğu erkandır. Teadil bunların muadil denk yapması gerekiyor. Nedir bunlar? Genelde ikisi terk çoğunda. Biri kavme biri cense Biri bunlara. Nedir kavme? Rüküden kalkıp doğrulmaya kavme deniliyor. Burada Hazreti yapması vacip burada. Hatta Şabi'de fazla bile. Bir insan rüküden kalktı tam daha doğru hemen secdeye gittiyse bu böyle ne abi burada? Bir vacibi terk ediyor efendim. Yani kasrı olursa namaz yaratı burada. Bu konu yani namazın terkânına rüya etmek çok ihmal ediliyor Namaz çok acele kılıyor namaz. Yani zaman ayıramıyorsun namaza. En kısa bir zamanda en kısme yoldan hemen namazı vermek. Artık bu bir alışkan hale gelmiş. Evde oturuyorken, çay içerken, sigara içerken... Oradaki kişi böyle ikiye, ikiye üçte sigarayı böyle, dumanı çeke, çeke, içeri böyle, acı etmesini böyle. Çayı da, yudu yudum, yudum içeri böyle, yavaş içeri, dondurmayı kişi yavaş yavaş yer, namaza gelince, hemen kılı vereyim. Halbuki, yarın mahşere, acıp namaz gece beraber vardır. Bir de, vazibin tehirinde, ertelenmesinde, Yine sevgi gerekiyor namazında. Şimdi namazla büyük kimse bir Müslüman, gerçek Müslüman acaba hangi yanılmasında olmasında gerekiyor? Nasıl bilecek? Namazın fazını Allah şart. Buna bilmezse bilemezler. Yok şart bunlar. İşte inşallah şöyle baştan bakalım namaza daha, daha önce, Şimdi namaza tabii niyette giriliyor. Tekbir alınıyor. Bu farzdır bu. Bu tekbiri almayan kimse namaza girmiş sayılmıyor, girmiş olmuyor. Hatta şöyle bir olay olabilir. Mesela cemaat kalabalık. İmam önce tekbir alırken akılcı mı duyamıyor buna? Mezrin biraz cemaatten biri tekbir alabilir, imamı bağlar. İmam tekbir aldı, Allah evvel tekbir aldı falan. Akılcı duymayanlar var. Bir tekbir aldı. Bu tekbir alan kimse, o anda bunun kaybından gönlünden geçen mesele eğer. Cemaata duyurayım diye Allah böyle demişse namaza girmemiş olur kimse o Niyetin namaza girmek olacak namaza Bunun Bu gibi tekbirde demek ki amaç edir namaza girişleri Bu fazlı bu Sonra ne yapıyoruz namazda? Önce okuduğumuz Sübhaneke. Okuyor, okuyoruz, sübâlik okuyoruz. Bu nedir? Okunması sünnettir bu. Bir kimse gerek yanılarak, gerekse vakit darlığından dolayı yolcu mesela, araba mola verdiği zamanı kısıtlı. Bir kimse bilerek, bilmeyerek eğer bunu terek ederse sübâneki tabi sevabından mahrum olur var konu ama burada sevişeci de gerekmiyor. Demek ki bir kimse Sübhaneke'yi okumadı, okuyamadı, unut, ışık oldu veya zaman, zaman kısıt, okumadı. Bunu okuması sünnet olduğu için burada da gerekmiyor. <Gülüyor> Yine Şah-ı mezhebinde Fevzi -i ayet -i vardır. İnni ve diye başlar. Onu okumadan bir Şah-ı de onda gerekmez sevişiye gerekmiyor. Sonra sıra geliyor Euzu'ye. Euz Evzi billah demek bu nedir sünnettir o Bir kimse Euzu'yu demese gene burada sevişide gerekmiyor. Nesmeye gelince, isim daha gelince bu işin burada bir fark oluyor bu. Hanefi'de sünnettir bu. Hanefi'de. Bir kimse besmeye çekmeden de Fatih'i okusa bile okunmasa bile gerekir ama okusa bile namazı bozulmaz, sevsi gerekmez burada Ancak Şahı mezhebinde Besmele'yi şerif fatiha dahildir. Yani bir ayettir Fatih'e'den. Yine Şahı mezhebinde hatta Mahallek-i Hanbeli üç meslete de Fatih okumak namazda farzdır. Farz falan. Şimdi Şah-ı mesela olan bir Müslüman kardeşimiz eğer unutsa Besmele'yi Fatih'in fiyatını yaptığı için onamız olmuyor zaten böyle. Fatih'i terk ettiği için burada. Sevci yapmak nedir bunun um, hüppü? Hanefi'de vacip durumundur. Yani terki caiz değil anlamıyla vacip. Vacip, Hanefi'de fazla sünnet arasında ortasıdır bunun. Yani terk caiz değil anlamına geliyor. Şabide ise sünnettir. Ayrıca sünnettir bu sevsi yapmak. Hemen kıyamda ilk olarak Fatih okumak gereği o Fatih okuması gerekiyor. Bu Hanefi göre vaciptir. Diğer fıkıh farzdır Fatih okumak yeriz. Hatta e, diğer mezheplerde biraz farklı oluyor. E, Şah Şafiî mezhebinde okumak gerekiyor bunu Şah mezhebinde. Yani bir kim o mezhebe dahilse ne yapacağız? İmama uyduğu zamanda, da cemaate kalkarken de ve imam sesi okuduğu zaman da okuması gerekiyor. Bayk Hamdli'de sesli okunmuyor Fatih'a. Fakat Şah Mesevinde Şah Mesevinde mensub olan bir Müslüman kardeşimiz cemaatlmas kalk imam imam sesi okuduğu zaman da okuması genelde fazla oluyor. Yani Okumaz olmaz. Bu işvik nasıl okuyor bunları bu imam okurken diremisirik okatı da şomalisinde üç çekte vardır. Üç çekte vardır. Pey imam teklal altadı şeyinden okurken sübhaneke okurken bunları yavaş okur, oraya vez bekler olacaksınız bereşya. Işte. Üç çekte vardır. Yani bir duraklama vardır. En uzunu burada yapılıyor bereşya. Işte. Yani cemaatin faiz okuması için bir zaman tanır burada. Sonra Fatih'e bitirince yine bir şefki yapar. çay imamı. bekler. Eğer yarım kalmışsa tamam olsun diye. Zammı bitirince yine bel bekler. Sonra gider. Üst çekte vardır böyle şey. Şimdi Batı'da tabi genelde Hanefi mezhebi olduğu için fakat Şahif'in kardeşinin çok var yine Batı'da. Şimdi imamlarımızın buna dikkatli bir gerekiyor muhtemelenler. Yani bir cami imamı cemaatın duruğunu bilmesi, gözetmesi gerekiyor bunu. Yani bir Müslüman namazının hiç kalmamasına dikkatmesi gerekiyor. Ne yapacak? İmam eğer cemaatinde şahı ve bir kimse varsa Sübhanefi okudan sonra duraklayamaz buradan hep bir de. De burada. Namazı sevişi gelir burada. Bekleyem ben. Ne yapar? Okur Sübhanefi ama çok yavaş okur bari. Böyle yavaş yavaş okur Sübhanefi'yi. Erez-i yavaş yavaş şeker, zaman tanıması gerekiyordu. Harbi de vaciptir okunması. Eğer bir kimse tekbir aldı Erez-i Fatih okuması gerekirken dalgınlıkla başka bir süre okudu. Ne gerekiyor burada? Fatih'i bulaştığında okuması vaciptir Önce okuması bunun bu vacib, o da vacibti. O da bu vacibin tehir oldu, ertelenildi burada. Sadece. Altına geldi, hemen döner, tekrar Fatih okur. Sonra terkif riayetten yine Zamm-ı Sûresi okur, Zamm-ı Sûresi okuyor. Demek ki kimse bunu hemen Fatih okumasa, bir Zamm-ı Sûresi okusa, bu vacib burada ertelere değişti, ne yapın? Aman sonunda seyirci yapması gerekiyor. Zamlısını okumak, bu vacip. Zamlısını okumak. Yani zam ilaç ek anlamına geliyor böyle. Fatih'e bir sürü eklemek. ya yani üç ayet en aşağı okumak, bu da bir vaciptir yani bu şekilde böyle. Eğer sen bunu oku, okumadın, olursa, mesela Fatih'i okudu, dağlı rüküye gitti. Rüküye gitti. Artık gerek okuyamaz bu böyle şey. Ama bir kimseye, Fatiha'yı da okumadan yani bir şey okumadan rükûye girse geri gerekiyor. Kıraat farz olduğu için. Bu da bir incelik başlıyor okudu çünkü Şabidev üç mezhepte fazrı bu. Halepede vacip ama Halepede kıraat fazla mı? Yani Fatiha şart değil. Bir şey okuması gerekiyor anı fidev böyle şey. İlk enişte tekbir aldı. Bir şey okumadan rüküye rüküye gitti mi? Rükûye gitti. İşte ne yaptı işte burada? Kıyamet terk etti, rükû kıyamet terk etti burada. Burada geri döner, fazla oldu işte böyle. Böyle geri döner burada. Fatih'i okur, Zamus'u okur, tekrar rükûye gider ama rükûye gider. Ama, ama Fatih'i okudu. Zamus'u okumadan rükûye gitti, haftaya geldi, geri dönmez. Vacip için farz terk edilmez burada, erkeğinden burada. cemaat namazı kurarken biliyorsunuz bazı namaz sesli okunuyor. Akşam, yatsı sabah, cuma bay namazında. Bu namazlarda e, sesli okuması, iki dekenden sesli okuması gerekiyor. Akşam namazında, yatsı namazında, sabah, cuma bay namazında. İmam olan kimsenin burada cemaat kurarken sesli okuması vacip oluyor burada. Mürferiden Tek kalan kimseye vaci olmuyor. İsteyip bir kimse. De. Tek kalan kişi böyle. Şimdi bir imam akşi namazı kıldırırken yatsıyı kıldığın sabah kıldırırken oltu silsiz okumaya Fatih e işten başlı okumaya ne yapacak? Aklına geldi. Eğer üç ayet okumuşsa okumuşsa bu da fatiye burada teyit için burada ses okun teyit ediyor burada. Hemen döner, ses okumaya başlar. Fatiha'nın tamamını bitirmişse, o okumazsın da okur. Ama Fatiha'yı daha bitirmemişse, yada az okmuşsa, sesli Fatiha'yı de okur, musul okur. Burada sevişici yapması gerekiyor. Sesli okuyacak yerde yavaş okuduğu var burada. Bunun aksi olsa, mesela öğün namazında, iki namazında, işte okuması gerekiyor Fatih, imam olan kimsenin, unuttu, ehlân başladı, çeşit okumaya başladı. Altına geldi, kalanı tabi yavaş oku işleten böylece, ama üç ayet okunmuşsa yine burada de gerekiyor burada. Bir kimse imamı uyan kimse, cemaattan biri namazı hata erse buna sevilse gerekmiyor kimseye. Kadı Şubri Aleyhissel Madretleri, Leysel Alâmin Halb-i İmâmin Sehbün. İmamı uyan, cemaatta bir kimse namaz kılarken etkiyattan sonra salibarı okudu. İmam mesela yavaş okuyor, hızlı okuyor, okudu. Fakat burada teyir oldu böyle ama bunu yap yapmıyor burada. Yani imama uyan kimse namazı hata etse de, tabii namazı bozan bir şey yaparsa namazı bozul ayıklanır böyle. Namazı bozan bir şey değil de, mesela şu işte, suvaniyi okumadı, şunu yapmadı, etiyatiyi okuyamadı, şunu yapmadı, ona gerekmiyse bir şey gerekmiyim ama bu diye Yine cemaat namaz kılarken cemaatle cemaat iki oturuş vardır üç dört sekre namazlarda. İlkine Kadi Ula ilk İlk oturuş. İkincisine Kadi Ahire deneyim, Oturuş denir. Şimdi bir imam bir imam Kadi Ahire'de oturuşta savunmasının 2. dekatında, 3. şunu bunu 4. dekatında. Oturması gerekiyordu. Fars'ın oturmak burada. Mutlaya kaldı. Cemaat ne yapacak? Cemaat kalkmazlar. Neden? İmam namaz dışı bir şey yaptı için ona tabi olmazlar. İmamlara ithal etmek, burada vacil oluyor namazda. Tekrar olunca. Ama eğer imam namazın dışına çıkarsa, Mesela oturmak fazla. Aya kalktı, nam dışına çıktı. Cemaat kalkma, Oturur cemaat böyle. Otururlar. Ne yaparlar? İmamı uyarırlar. Nasıl uyarırlar? Sübhanallah diye. Sübhanallah, Sübhanallah derler böyle. İmamı beklerler bu şekilde böyle. Cemaate kadın varsa kadın ne yapar? Kadın sessiz bana diyemez. Sessiz kadın mahram olur bakıma diyorlar. Ne yapar kadın? Kadın sağ elinin avucunu böyle. böyle yapması İslam'ın alkışı yoktu İslam'da böyle bir şey. Çünkü cahil döneminde müşrikler tabi ki Kabe'yi ılıç alıp alkış yaparardı. İlla mükam ve tasliğe meylandı. Müka ıslık, tasliğe alkış belirce. İslam'a bu cahil değil de alkış yapmak. Yani demek cemaatlerde kadın var, erkek de olabilir. Erkek mesela daldı. Bejiremediği şey böyle. Kadın daha bilmiyorsa kadın ne yapıyor? Kadın ne yapıyor? Kadın sivandayla bağırması. Sağ elin avucunu sol böyle böyle buru şekilde ve uyumak için bu şekilde <gülüyor> için şey yapar böyle. İmam işte oturması geldi kalktı imam. Dört ne kadar da üç kalktı. Yani sol kalktı. Cemaat ne yapıyor? Sivandırlar, beterler. İmam uyumakta dönerse tabi etiyatı okunur namaz sonunda secde yapılır böyle. İmam böyle bir dalmış ki imam diyelim imam öyle bir dalmış imam sınav diyor ama hiç bunun farkına varmadı ya da cemaat uyarması bilemedi cemaat cemaat sustu cemaatlar i̇şte. o zaman ne olur İmam beşli rekatın işini yere edip de alnı secdeye koyduğunda namaz bozulur. Namazın fazileti gider yani. Cemaat ne olacak? Onun namazı bozulur. Çünkü bir rüklü, bir farzı imamı uyanın tek başına yaparsa o namazı bozuluyor cemaat. Bozulacak. Yani evet cemaat oturuyorlar. kere okusa bile kendileri imam oturup okumadığı için yani hemen kalktığı için imam beşine katır rüküde keyim akaya geldi dönebilir ki tekrar böyle. Çünkü daha secdeye uyandığı zaman oturur yine namaz dama der. Ama imam uyanamadı. dağıldı, çok gaflet edeyim mi diyelim. <gülüyor> Secdeyi alnı koyduğu anda namaz bo gitti namazına. Doğru hayırlı bir namaz sayılır ki? Cemaat namazı bozulur vallahi <gülüyor> <gülüyor> Evet bir imam Kade ahirede yalnız oturuşta oturdu. Sabah iki rekatında, akşam 3 rekatında mesela, yatsı 4 rekatında. Bir i̇mam oturuşta oturdu, Fatihe'yi okudu. Fakat iki rekat zannı kalktı. Cemaatine de kalkmaz Kalkmazlar, gene yani uyuyorlar, civan dertten İmam dönerse beraber sevgi bunlar. Yine uyanamadı. Bir dakika daha çok secdeye başlamalıydı. Cemaat kendine selamı verilen namaz tamamdır. Neden Kadir Akra farzdı? Bu cemaat iman yapılamaya yapıldığı için namaz tamamdır bu zaman. Bir kimse farz namazlarını üç gün ön rekatında okursa ne olur? Zamlısı sure. Hiçbir şey yok. Gelme yani unuttu. Yastıran öğlediğin ikilerinin üç gün ön okudu. Okunması daha iyi. Okursa hiçbir şey gelmez. Hiçbir şey gelmiyor burada. Bu Kıraat orada meşhur olduğu için. Şimdi gelelim inşallah Peygamberlerin adetleri acaba hiç seviet namaza sevizi yaptım Peygamberlerden mi? Yani yaptım acaba hiç Peygamberlerden. Yaptı hem beş defa yaptı tam beş defa. Beşi de kardeşi sabit bir şekilde Neden yaptı acaba? Şimdi bizim namadaki sevgimiz neden ileri gidiyor dağlarımız? Aradan etnaye gidiş. Ela hüceden edna aşaya direk bir bela. Namır aleh. Etna dünya. Yani biz ne yaptık? İbaret en âle vücedir namaz. Ama biz namaza ekle ne yaptık? Dünyaya daldık. Dünya şan daldık. daldık. Kanakçı takıldı. İşte daldık gitti bu şekilde. Bizimki oradan kanaftan sevirseceği o da kanafla bereşe. Peygamberimiz ki sevdir alehmuz derinin Edna'dan alaya. Namaz onun için peygamber için aşağı seviyor. Niye? O daha yüce makama getiriyor. Yani peygamberler namaz kalarken onlar öyle bir alıyor ki o anda sanki Allah'ın huzuruna gelince yani sanki alem yok olmuş. Kimse alemde, zehri kalmış alemde bir Allah-u Teala bilir Allah huzurunda, öyle bir maneviyat, ruhsal hal, manevi cezbeler, öyle dereceye girer, girer, girer bir Allah-u Ondan namah hareketten sayısı bilemez. o zaman gelir. Allah-u Demek ki, Peygamberimizin seviyesi buna kanaklanıyor, etnadan âlaya gidiyor. Ondan ki süt sayılmıyor, kafir sayılmıyor. Mesela konuşurken Peygamberler, hatta sahabelerin çoğu bile konuşurken ne yapıyor bunlar? Mesela mahşer konusu geldi mi? Kendini mahşerde buluyor, mahşerde. Mahşer iknesi buluyor. O anda mahşerin güneşin değiştiren sıcacığında, güneşin sıcacığı evlenecek. Kendini mahşerinde yanmayak başaşıyak. Allah huzurunda, soyga çekilmek için bekliyor, güneş geçsin, buram buram yakıyor, terliyor, korkuyor, yüzyam içerisinde, öyle bir hale girer böyle Cennet konusu gelince de, kendinizi cennette fark eder. Kendinizi cennette fark eder. Cehennem gelince cehennem, o anda orada yandığını fark eder kendisi. O hallere girerler onlara böyle bir Bunay ki ne oluyor? Ednadan alaya. Yani lafızdan sözden kelamdan yapıyorlar. O hakikate gerçeğe giriyorlar arkadaşlar. Giriyorlar. Bu işlerin 5 defa yani o saadet, o çerik asır döneminde 5 defa tevsi yaptı Bir iş oldu. Bir işin aldım da inşallah örnek olarak İbn-i Mısallahu aleyhi ve sellem sallabihim. Peygamber'in sallabihine Esra'ın namaz kıldılar. Tabi imam olarak. Saatel asri, evi zuhri. Ya ikinin namazı ya da öğün namazı imiş. Öyle diyor sahabe. Yani bu da eşek sahabeden geliyor. Bu kuşa ona geliyor. Bu yaptırıyor. Peygamber'e böyle namaz kıldırdı. Namaz kıldık. Saatel asri, evi zuhri. Ya ettiğinde namazıydı, ya ön namazıydı. İkisi de i̇şte bir ama. Fekame, Fekraterini, Fekrateri'nin Fekraterini ikiye kadar oturmadı, ayak altı aslında. Yani Secdeden ayak kalktı. Neden? Tabii kiminde oldu, secdede. O da secde oldu. O secde var ya, Peygamber'e secdeye vardı. Sıbhan Rabbil Alâ. Sıbhan Rabbil Alâ derken hızlıdır, nasıl yaraldı böyle? Yandı ki nasıl yaraldı böylece? Mevlamız adam dediği kudreti o teşbih, tencihiyatın içerisinde <gülüyor> devam ettirip kendine geçti. Oturucu oturmadı. Ayağa kalktı. Ne yaptı sahabeler? Fesebbehulehü. başladı teşbih etabeler. Sübhanallah. Sübhanallah başladılar. Femelda fi salatihi reklamın devam et namazına. Dermedikleri. Selamla ama bitirince secde secdeğini sünnet selamı. Sonra namaz bitten sonra öğle vakti tavaf da yaptı, ondan sonra selam verdi namazı çıktı Şimdi tabi bize bu da ne oluyor bunlar bizlere? Hem yani bir örnek oluyor işte bu Demek ki bir kimse imam olsun, cemaat olsun, Dört rekate bir namazda, üç rekate bir namazda iki tane oturması gerekiyordu. Gerekiyordu. Uyurttu, kalkıyor. Ne yapacak? E henüz daha diz yerden kesilmedi. İki tane oturması gerekiyordu. Üçe kalkacak. Henüz daha dizi yerden kesilmedi, böyle tam bir doğru gibi oldu. Aferin geldi, oturur. Bu da sevgisi gerekmiyor burada. Etmem burada açı Eğer artık kalktı, ayağa kalktı kıyam ayak kıyam, kıyam ayak demektir. Ayağa yaklaştı artık yani belin yukarı doğru olduğu dizlerin kesildi. Artık kıyama yaklaşıyorsa geri dönmez. Neden? Çünkü kıyam farz ya. Kıyam farz ya. Artık o farz haline girdiği için oturmak iki hakatta vacip điye. Yani bir as için üç tek edilmiyor burada böylece. Kıyamız farza girdi, bu da farzı bırakmaz. Erteme farzı vacip, bu tek olmuş oluyor burada böylece. Tabii sonu ne gelir sonunda? Sonun sevcide gerekiyor da burada böyle. Ama son oturuşta, son rekatta İnsan tek başına müfreden kılsın, cemaat olsun, imam olsun böylece. Sonra oturuşta, sabah iki nekatında, öğle, üç, akşam üç nekatında, diğer dört harekette böyle. Sonra oturuşta, unuttu, oturumda ayağa kalktı kişi. Elini dokunsun, işlerini kılsın, kadın eşlik olsun. Unuttu, ayağa kalktı. Hemen döner, oturur. Neden döner, eşliğin beşliğine kalkması, Namazı yediyle böyle, oturur bir şey değil böyle şey, oturması farz, ne yapar? Karşıdan gelden böyle, dener böyle bir şey. Ne zamana kadar ayağı mesela kalktı, aklına gelmeden sonra oturur böyle. Elhamı başladı, elamı keser, oturuyor böyle. Elam bitti, zamın bitti, lüküye giderek aklına geldi, kendi de oturuyor böyle. Rükü Ruki yaptı, lüküden kalktı, şeye giderek aklına geldi, kendi de oturuyor böyle. Ama beş tane sekalını koyduğu anda namaz bozuluyor. Yani namazın şeyi gidiyor burada, farzlik İmam -ı göre, farzlama çıkıyor, namaz nafile olmuş oluyor mesela burada. dönüş oluyor. Ama bir iki tane daha ilave eder, o namaz nafile namazı olur, tekrar bahsedip kılması gerekiyor burada. Dört tekrarlı namazlarda, da açlanmadı, üç tekrarlı açlanmadında. İlk oturuşta, iki tekrarlı oturuşta, ilk oturuşta yanıtla etiyat okunur, farz namazında etiyat okunur. Etiha de bitti mi? Ayak arabası da oluyor, ayak farz oluyor da her şey. O diye bir kimse Allahu Teala ile başladı. Ne yapıyor bu kimse bunu? Allah salimun Muhammed demişse altına gelmiş hemen kalkacak ama burada sevişe gerekiyor burada. İhtiyası bitirdi. Allah'ın salli altına geldi hemen kalktı. Burada sevişe gerekmiyor burada. Allahu salimun Muhammed diye kadar demişse o zaman fıkıh şey oluyor. müşguleşir. Sevişi gerekiyor. Demek ki üç şekil dört rekatte bir namazda namaz kılan kimse iki rekatta oturdu, ihtiyatıyı bitirdi. Hemen kalkması gerekiyordu. Unuttu. Allah'ın nasıl aklına geldi. Kalkın namazı devam eder. Bir şey gerekmez burada. Ama biraz daha uzadın demek ki ne geliyor burada? Son sevgi gerekiyor yine burada. <gülüyor> bir de çok başta gelen bir olay var. Acaba kaç rekat kıldık? Üç mü mü? Kaç rekat kıldık acaba? Bu tabi genelde bizde dünya dalgınlığından bedene geliyor muhteremler. Şimdi aslında namaza girmeden önce bir ön hazırı gerekiyor aslında. Beraber bir yürü vela takribus salate ven tum shikara hatta ta'lemu ma takulun vela takribus salate ve entum shikara belabiliyor sizler sarhoşken namazı kaçırmayınız bir de burada tabi alkol olur uyuşuk olabilir bir de kahve olur gaflette her yani kişi alkol almıştır hiç tabii benim Müslüman. Almamıştır bunu. Ama o anda o kadar dalgındır ki bir derde vardır, bir şeye vardır, vardır, vardır bir şey o anda. Kaldırıcı takılmıştır. Çok dalgındır o anda. Kişi. Bu durum namazına girmeme gerekiyor. Eğer namazın derse vakti varsa ama at namazın çıkacak. Mesela son şeye gelmiş ama nasıl birine kadar Demek ki zaman varken hatta ne diyor? Hatta Tealemu ma tekulun. Ta kişi okuduğunu bilinceye kadar. Yani ben şu işte okuyorum, rüklüdayım, secdeyim diye bilinceye kadar namazı girmeme gerekiyor. Ama ön hazırlığı bu mu seninle böyle şey. Bu işin namazı birden öyle palıktan bir namaza girilmeyen birden beri öyle. Namazın 6 tane şartı var. Ön şartları bunlar. Ya namazın temeli bunlar böylece. Şey. Abdest almak, şey işte temizlenmek, şunlar bu vakti beklemek, randı beklemek. Ön bunlar bu şekilde böylece. Şey. Yani namaz mümkün olduğu kadar namaza mütelemden biraz hazır namaza girelim şöyle. Kendi toplarım kendimizi böylece. Şey öyle konuşurken, gülerken, hararetlenirken, maçtayken, şu olur, birden böyle patıktan batıya girildi mi? Tabii namazın tadı da olmuyor, huzur da olmuyor, manevi fezi olmuyor. Namazımdır. Evet, sonra ne oluyor ki kişi namazdan bir şey alamıyor hesabına. Vallahi. Buna rağmen yine başımıza gelir tabii o bu. Ne yapmamız gerekiyor? Bu yarışma mazeti, hadislerin üstünde. İlaş çek yağ döküyor fi salatihi. İçinden girip bu yarışma mazetleri namaz kıyarken işe bir çek şey, kuşu geldi. Felen yeddi kem salla. Kaç yıldı bilemedi. Selasten em erbaan. Hayır üç nüfuk yoklu bilemedi. Ya yani, bu yazım zaman demek ki, olan bir şey. Yani şiir oluyor her zaman deyince Mesela peygamberimizin as döneminde beş defa olurdu. E sahabı on defa, on beş defa olsun bu. Ama bize bir ayda on defa oluyor bu. Bak bu. Bak bu. Evet. Fel yatra eşekke. Şekke atsın. Acaba 3 mü dört mi kıldım? Dört kıldım ihtimali ağır basıyor. Üçü böyle Bu dörttür. Ver yebni ala mestekane. Hangisi kendinden yakın kuvveti zan duysa, önce onu uygular. Işte. Kural bu şoktan böylece. Demek ki dört ekliye namazdayız. Acaba şeyden kalktık acaba dördün rekatta bu şimdi oturmak mı gerekiyor? Üçün rekatta mı? Şimdi ne yapacağız? Karar veremedik. O zaman ne yapacağız? Çek atacağız. Bu dört olabilir mi? Olabilir. Üç de olabilir, dört olabilir. Şimdi dört kabul edeceğiz. Öyle. Ne gibi dört gerekiyor? Dördün rekâta oturmak. Pansiye, kadriye, Ahiret. Oturacağız böyle bir şey. Etkiyatı okuduk. Bitti. Şimdi ne yapacağız? Ya hasta. çek atsa? Bir rekâta eşlik olmaz. Olmuyor tabi. Ayağa kalkacağız. Diki daha koyacağız, otuyoruz, sonra sevici yapıyorlar. Şimdi oluyor burada. Eğer namazımızı geçilen dört rekat ise kadiye öyle fazla sonunda. Onu yani getirir, fazlını geldi, tamam tamam. Ne kaldı geliyor? Selamın vermek de vacipti. Bu da vacip ertelendi. Bir kez daha kılıp burada. Namaz bozuyorlar benim için. Ama üç ve dört dedik. 4 tribe dedik de mesela 3 imizden daha kumaya hepsi senin oldu. Bak bir eksik kılmadık. eksik almadısa 10 muhtemli böyle. Demek ki burada genel kural kaide bu, bu şekilde böyle işe. İki ihtimal var. İki ihtimal var ne yapacağız böylece? Önce az olanını veya çok olanını yani orada ne gerekiyorsa mesela burada 3-4 gir 3-4'te 4 olabilir. Çünkü kayığı harbuda farzı burada. Farzı burada. Bir kimse bir namazda birkaç tane şey yanlış yapsa. sonunda bir şey seçsin yeter olur böyle. Ayrı gerek bunlara böyle? Bir de imam yapmazsa, ot unut, unutursa cemaati yapmazlar. Hatta cemaatin kaldık olduğu zaman, günlerde cuma, barem, tarih gibi zamana da adı daha da uygun görülüyor bile. Yavaş yavaş burada arada. Şimdi gelin inşallah nasıl yapacağız? Seybi nasıl, nasıl yapılacak? Seybi Yani seyir grafi anlamaları yanılıkının secdesi nasıl yapılacak? Burada Hanefi Mesnebi ile diğer arasında bir fark başlamır Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın. Hanefi'de bu şekilde Hanefi'de Kadir Ahir'den sonra oturduk. Ama da atelettik şu bu oldu. Neyse mesela solcu oturup Atif'e. Etkiyatı bitirdik. Allah asla ile okumadan hanefi mülemalarına göre fakat bu Allah asla okuma burada daha yine burada şahide fazl olduğu için kalit ahli olduğu için okumada olabiliyor. Etiyatı Et okutan sonra secde gidiliyor. Nasıl gidiliyor? Önce selam veriliyor. Neden selam veriliyor? Tabi adı şerif farklı onda. Ebu Davet Mesih'e bey hareki buyuruyor. Burası maddetleri ne şek kifiy salati ferişul seçtiğini bu adama yüsellemü buyur asmetu. Ne şek pisade bir kimse amala şek etti şüphe de böyle ferişul seçtiğini yapsın bu adama yüsellemü selamdan sonra. Selam verecek o seçecek böyle. Peki selam acaba tek adam mı selamı iki tane mi selam böyle bu? Nasıl yapacak? Bu hadise de bildirilmiyor. belli. Yalnız sahabelerin vaatları iki tarafa selam verildiğini bazen tek tarafa selam verdiğini bildiriyor. Bildiriyor şimdi böyle. Hazreti Ayşe valilerimiz de o da buyuruyor Peygamberimiz tek sağa selam verdi Seyce'ye gidip buraya Hazreti Enes'le o da öyle bir hadiseyi bahsediyor. Peygamberimiz de yanında sağa selam verdi yani Tekten sonra sadece gitti buraya böyle şey. Fakat tabi işşahat meselesi öyle had-ı şeyim olmuyor muhtememde. Araştırma gerekiyor. Araştırıyor tabi bunu müşehitler araştırıyorlar. Hazreti Aşkın kadı olduğu için cemaat arkasındaydı. Kılıyordu tabii. Peygamber Hazretleri selam verirken her zaman namazında sağında ses selam verirdi. Sonra hafif sesli veririz. Hafif sesini kısardı tabi böyle şey. Aşağı ailemiz kadro için, arkada kıldığı için de iki terlem duymuş olabilir bu şekilde. Hastanesi olduğu küçüldü, o da geriden nasıl kılıyordu? O da, o duymuş olabilir böylece. Önde orma duymuş olabilirler. İşte buna binaen hanedede üremeden bazı duymuyorlar İki tarafa terlemek. vermek. Bazılarla da tek terlemek, bazı şeyi daha saygılıyorlar ödemek gerekiyor. Bunu o taşıya şey bulmuşlar. Yani bu. Kışleyen bir diri bulamamıştı konuda. Kanal Çoğu bulmuşlar. İmam tek tarafına versin, kitabı tarafı versedi buyurmuşlar böyle şey. Fakat yine de müfadar tek kulan da yan saymışlarımız da daha etkiliydi hemde böyle. Çünkü kitabı verdim ya namazı tahsil çıkmış, o mu o mu sizin böyle şey. Ya yani kitabını sayan berevirdi tek başına kullanan kişi, ama tek tarafını sayan bir şey daha etkili bu, daha etkili bu. Yine bu Laysan Hazretleri Ebu Davet ad Şerif, Dikül-i Sehbir'e secditanı Ba'da Ma Yüsellim'ü. Ad-ı Şerif Ebu Davet'te, Her sehre bir, iki secde lazımdır. Lazımdır. Ba'da Ma Yüsellim'ü selamdan sonra. Ad-ı Şerif tabi, Kıdkısçı'da ad-ı Şerif'ler, say-ı al Şimdi Halif'i mezhebi bu ad-ı kaynak alarak ne yapıyor? Etdiyatrın sonra kişiye önce selam verecek. Bir tarafın iki tarafın neyisi verecek. Ondan iki ikisi yapacak. Buyur böyle bir şey secdine sonra. Fakat Şahin mezhebinde Hanbeli mezhebinde mutlaka önce sevil secde sağ selam verecek. Maliki mezhebi Maliki'de fıkhi hata uzun o kadar karıştırmışlar konu. Yalnız Şafii ile Hanbeli'de. Hanbeli'yi baz ediyorum özellikle burada. Çünkü Medine imamı ve imamları Hanbeli kıramaz kıldılar fıkıh olarak kıldırırlar. Şimdi orada ne olur? Şimdi Şafi mezhebinde, Hanbeli mezhebinde fetiadi kadiyi oku bitirdi mi? İkisi diyor yapar, selamadan çıkar. T bir oturuş vardır kadı vardır. Hanefi de iki oturuş başınına ayırmak. Hanefi de böyle diyor. Çünkü Hanefiye göre, Hanefiye göre namazın son farzı kadisi ahiret, oturuştur. Bir insan son oturdu, eteti okudu, ama secdeye gitti ya. Secde bu Kadari'ye bozdu. Anifileşim böyle bozdu. Zor oturuşu olmadı. Tek oturması gerekiyor Anifide. İki oturuş gerekiyor Anifileşim böyle. Gerekiyor. Diğer meslepler ne gerekiyor? İkisi yaptı bir eteyle onlara gelir. Hem selamdan önce. Yani selama maden önce Şafin ve Hanbeli'yle ne yapar bunlar? Etiyatı salibar bitirirler. İkisi yaparlar. Selam verirler ama çıkarlar bu şeyler. Şimdi Mekke'nin Medine'de bulunan bir Kolefi ne yapması gerekiyor? İmamız selam verdikten sonra ekfet okuyup tascamız gerekiyor bu namazda. Açeli okuması gerekiyor bu namazda. Neden böyle yapıyor bunlar peki? Haşha görüyor. Şimdi yaşlı seçtiğini kadın en güc Kadışer'in müştümde. Sümdü geçtüğünü sezisteyni sonra sezi yapar. Kable en yüsellime yerde San önce sezisi yapar. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ikisi yapmıştır. Kadışer sayı olduğuna ikisi de bu şekilde. Demek ki o da, bu da olmuştur böylece. Bir düşe meslebe tabi olmak muhtemelidir. Yani her kişi şavi ise ise o mesleğe tabi olacak. Halep, Halep mesleğe olacaktır. Biz bunu da araştırmıyoruz da bunları böyle. Çok bu konular, derin konular bunlar. Buna göre bunlar fıkıh konuları çok da uzatmada gelmiyor ona baksan ama felsefeden tabi daha çok konular var daha bunun ilgi bunlar böylece akılda böyle kalıyor. Hepsi sadece karışıyor fıkıh konuları. Belki ramazi bir şeye kıssaya ancak benzemiyor bu konular. Demek ki bir özetleyim onları inşallah. Daha ileri gitmeyen fazla nasıl olsa. Şevl secde fazlın tehrinde ertelenmesinde yerini yapılmasında vacibin tersle tehrinde böyle tek edildi. Örnek bir vereyim. Mesela namazda Fatiha okuma vacip de, Unuttu namazı okudu. Hiç afana gelmedi. Ne gerekiyor burada? Sevgi getirim kendisine Bir de rükünlarım da Tertibi farzdır. Tertif rükunlarda. Tertif rükunlarda. Önce kıyam. Sonra rükü, sonra secde. Bir kimse kıyamda rüküye gitti. Dönüp tekrar ayağa kalktı ama bu oldu? Önce kıyam farzdı ve fazı erteledi. Veya bir insan ayakta katil okudu, zam okudu. Rüküye karşı gereken gitti. Seceye gitti hemen sizden kalkar, rükü yapar. Tekrar secci yapar. Tertib burada fazla yani var. Tertib ile ait gerekiyor burada. Bir kimse iki secde var namazda, rükü bir. iki secde var namazda. bir secde yaptı, daldı, kalktı namazda. Ayak alıp yani böyle. Tek secde yaptı, bir şey unuttu. Şimdi ne olacak? namazda bir şeyin tekrarı varsa onun telavisi mümkün. Bak. Mümkün bu şeyler. Kışı ne yapar? Ayakta altına geldi. Bir seyci yaptı, ayak kalktı. Ha, ben de bir tek tek seyci yaptım. Bir de yapmadım. Hem ayaktan bir seyci yaptı, bir şey yaptı, ayak kalkalım. Ya oturduğu zaman tiyatro okulu altına gelirse, o zaman yapar. Bu da ne gerekiyor? Fazla bu da teyir der oluyor. Bir de bu da sevap getiriyor. Getiriyor sevap işte burada. Şimdi aklımıza gelebilir. Namaza kıyan bir rükû bir de acaba secdeneden iki ikisini de yapıyor acaba. Bunun bir kaç hikmeti var tabii. Hikmetleri çok hikmetleri var da. Gür şu. Allah ta alâmdir bütün meleklere şeytan İblis'in işin dahilinde. Adem'e secci edin diye Bela buyurdu. Mevlam ben çamurdan bir beşer insan yaratıyorum. Onu ruhumdan üflediğim zaman hayat verdiğim zaman ona seyidi kapanırız. Onunla ruhumla hayat verdiğim zaman yani ruh hayat verilmeyince Adem e mahsusunda bir çamur yürüdü Bela. Değersiz bakmadılar. İnsanın değeri ruhunda yani Bela ruhunda hayat verdiğim zaman hemen şey kapanır. Tabii tamam, melekler Allah ne yap ederse hemen yaparlar. Melekler. Hemen şey kapanırlar. İlla iblis eba ve stegbere. İblis, şeytan ibadet çekindi. Kibrel'e büyüklendi. Hayran dedi, yetmedi. Melekler Baklar ki şeyden başka kadirince iyi dik duruyor böyle, seyretmemiş. O anda melemin laneti iblis. Allah'ın laneti diye cehaleten kovuldu, kıyametin lanetendi. Melekler iblisin burada şey yapması lanetini görünce şükür olarak bir işte şey daha tekrar yaptı, kapanış kapalı, tekrar. İkincisi şu olma teremler, bela büyüttü Allah Suresinde. Minha halat mı öyküyorum? Defiye mi uydukum? Minha halat topraktan yarattık. Diyeceğim, ni uydukum? Teket o yolu geriş çevireceğiz bu dedi. İlk sevgi edebile böyle? İnsanın topraktan yaradışıya. Yani toprak madenleri hepimiz çamurduk bu Yani kimiz tarada, yolda, ağaç köklerinde çamurmuş çamurduk. Kimimizler bunu? Elemetler toprak hepimizde böyle şey. Bir zamanlar zamanlarda. Başka ne vardı bu dünyada? Dünya paraşimanları vardı böyle. Her şey dünyanın başka insanlar vardı burada. Onlar toprak oldular. İnsan şekeri dönüştük. Bir toprak olacağız. Başka yörecekler. Geldi bu nefretlerce. Ve ne biliyor? Şey. Minna halatma hakkı. Bizi toprakdan yarattık. Yani ilk seneden böyle yakışığa kalkmak o yakınmak dünyaya gelmek. İki secde, arası, i̇ki secde arası o dünya hayatı o kadar mı tanıdık. Bir yiğa, toprağa, <gülüyor> toprağa nü'i düküm, iade, gerisi toprağı mı tanıdık. İkinci secde, hafı dönmek bu şekilde bence. Bunun için iki secde yapılıyor. Yani buna da bilhassa tefekkür gerekiyor burada anlatırken. İlk secde mi toprakta geliyordu böyle, alın toprakta. Se denge diyen bakıyoruz ki dünya bir şey var bir alem var dünya de böyle şey. Nereye geldik buraya? Ne kadar ama iki secde arası kadar. İki secde de insan toprağa gidiyor. Tabi işte onun italar insanlar çürüyor. Tabi zamanda kemik de çürüyor. İnsanın to toprak oluyor. Enem insan dönüşüyor böylece. Olmazsa kıymete tekrardan taht ofura kalkış olacak bu şekilde. Şimdiden cemaatimiz biliyorsunuz birkaç seneden beri Mevla'nın izniyle yazın yarı yapıyor sohbeti pazar günleri. İşte geliyor tabi kısaldı şimdi burada. Ya yani Bana da biraz zor geliyor kısa, kısa anca burada geceler kısa geldi. Başımı inşallah bu sezon, bu sene işte bu akşam burada inşallah. Son verici bu akşam inşallah. Bu sezon için inşallah. Rabbim emi verdi inşallah. Bayram inşallah yine başladı burada inşallah. Nasıl olsa inşallah havalar tabi durumuna bağlı. Yerle gidiyoruz. Geve de yerle gidiyoruz oraya inşallah. Pazar günleri saat 3'te. Tabi başlıyor orada. Orası elhamdülillah çok güzel geniş bir yayla. Çamlık. Sonra özel bir yer sanki böyle. Kimse yabancı gelmiyor oraya. Böyle. Hiç kişi şükür. Hiç gelmiyor oraya elhamdülillah. Hanımlara yer ayrı var da Özel yer ayrılıyor Çadır giriliyor oraya. Çocuk oynamaya yer var burada. Orada sabır yapıyoruz orada elhamdülillah. Hem bir hava değişimi olmuş oluyor. Buna da ihtiyaç var. Ve aleyhissam hazretleri safiru teslihü böyle burada. Yolculuk yapın. Sefer edin. sağda kavuşursunuz böyle. Değişik hava. Çam havası olduğu için nasıl bozulun inşallah. Tabi havanın durumuna bağlı. Başlarımız inşallah. Allah'a emanet olun. İlahi Fatiha. Thank sure. you.